onu çok ince bir konu. O yüzden bütün dikkatlerinizi bana vermeniz lazım. Yani bugün abi annenin kızlık soyadını unut biliyor musun? En büyük güvenlik şifresidir anne kızlık soyadı. Onu unut. Bana odaklan abi. Abi şimdi bak bir olay var. Olaya görürsün. Bir insan bulunduğu çevrede çevrenin kan abi parametrelerini bilmezse kiminle muhatap olduğunu bilmezse nasıl bir ortamda konuştuğunu bilmezse muhatabının ona neler yapabileceğini, neler diyebileceğini, neler telkin edebileceğini bilmezse Osman işin sonucu çok ilginç durumlarda ve neticelede sonuçlara verir. Mesela biz bugün geçenlerde bir kardeş geldi buraya. Bizim de Onur Kaplan kardeşle ilgilenmek için kardeşin yanına gidiyoruz. tamam mı? Hani biz burada gelenler genelde çekiniyor ya burayı bilmediğinden. Hani biz de konuşturalım diye ne konuşuruz abi? Ya memleketin nere? İşte top ne seversin? Futbolcu var. Şu nedir bu nedir? Tabii bizim Onur ne işi? Emlakçı. Ne konuşacak? Evden Mark'tan konuşacak. Tam o esnada konuşuyor kardeşim o kardeşim nerelisin iyi misin? kardeşle de mahcup böyle iyiyim abi çok şükür falan filan. İşte abi sen ne meslek yapıyorsun? Kardeşim ben emlakçıyım falan nerede oturuyorsun kardeşim diyor Onur. Çocuk diyor ki abi işte ben filanca sitede oturuyorum Onur diyor ki O sitede mi oturuyorsun diyor. Evet Onur abi o sitede oturuyorum ne oldu? <gülüyor> ya emlakçıyım yarısını ben sattım diyor. <gülüyor> Çocuk diyor ki he öyle mi abi sitede biz yaptık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Onur. Onun eskiden bir arkadaşım vardı. Birinci Murat hangi savaşta ölmüştür sorusunda da katıldığı son savaşta demişti. <gülüyor> Vallahi kardeşim bana onu hatırlattın. Bir gün de abi İzmir'de bir olay yaşadık. Yani yaşadığım olay gerçekten benim çok hoşuma giden bir olay. Paylaşmak isterim. Abi şimdi kardeşlerle oturduk. Biliyorsunuz biz her haftanın bir günü kapanıyoruz 5-6 saat abi. Hususi ders yapıyoruz yani iman hakikatleri ile ilgili. Bir gün abi İzmir'de Bornova'da Ersin arkadaşlarlayız. Böyle bir kapandık odada. Tam okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. O esnada İsmet öyle bir yer denk geldi. Diyoruz ki abi, Risale-i Nur'da geçiyor. İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece eder dedik. Abi bir de beş saat boyunca okumuşsun. Cümle böyle hani diyor ya, hepsi yaralar sonucu söldürür diye. Ruhumuza öyle bir tesir etti. Dedik kardeşim bir daha oku. Şevklenmişiz ama nasıl bir feyz alıyoruz anlatamam böyle. Bir daha oku dedik. Bir bağırdı abi. İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Gözünü kapayan yalnız... Düzeltiyorum. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece eder dedik. <gülüyor> Bornova'nın elektriği kesildi. <gülüyor> Zifiri karanlık kimseyi görmüyorum. Dedim herhalde öldüm. Biri de... Biri de dirseğiyle beni dürtüyor. Vuruyor. <Uğurayım. gülüyor> ne <Nerede> bizim şeyımızmiş. <gülüyor> Onu tutmadı. Abicim, insanlar bu işin tatlı hatıra kısımları biriyle muhabbet ettiğinde, hele hele ettiği muhabbet itikadi bir konuya değinirse, Bornova'nın elektriği değil, iki cihanın elektriği Abdullah aynı anda üzerinde kapkara olur. Şimdi ufak ufak konumuza girelim abi. Konumuz şu. Çok önemli abi. Konunun anı başını unutmayın. Konu şu. Bir insan kebair. Muhammed abi ne demek kebair? Büyük günahlar demek. Bir insan büyük günah işlerse kafir mi olur? Yoksa bunlara samimi bir tövbe ederse affolur mu? Abiler zamanında mutezile diye bir batıl mezhep var. Mezhep yol demek biliyorsunuz. harici fırkası da böyle bir görüş savunuyor. Bu mutezile diyor ki abi. Sizler. ''Eğer kebahirden büyük bir günah işlerseniz anında kafir olursunuz.'' diyor. Mesela biliyorsun bir yalan söylemekte bir kebahir dedim büyük günahtır. Mesela şu mutezinenin söylediği cümleye göre hesap yapıyorum Levent abi. <gülüyor> Buradan kafirlerle ders yapıyoruz. <gülüyor> yani içinizde eğer aşere-i mübeşere artı bir hani cennetle müjdeli on birinci benim diyen yoksa... Yani baktığın zaman bir adamın bütün ümitle bağlanacak damar, bıra damar bırakır mı arda adamda? Bırakmaz. Neden? Çünkü bir tane büyük günah işledin Ne oluyorsun Ersin? Anında kafir oluyorsun. Peki ehli sünnet vel cemaat yani Kur'an ve hadis ışığında yoluna devam eden yani biz oluyoruz abi. Peki ehli sünnete göre bu görüş nasıldır? Bu görüş şöyledir abi. Büyük günah işleyen fasıktır. Yani bilerek günah işliyordur, aşikar günah işliyordur ama dinden çıkar mı? Ehli sünnete göre dinden çıkmaz. Şimdi zaman çok ince bir çizgi yani gerçekten büyük günah işleyen adamlara bakın abi. Muhabbet ettiğinde diyorlar ki ya artık ben affolamam, affedilemem, şöyle ama böyle ama. Hayattan adam ilişkisini kesiyor yani. Çok ciddi sıkıntılı bir mesele. Böyle bir meseleyi Bediüzzaman Sayın Dürse o kadar ince, ince işlemiş ki abi. Ve şöyle bir soru geliyor üstada. Günahı kebireyi işleyen yani şiir, hırsızlık, içki zina, iffetli kadına iftira, anne babaya karşı gelme, adam öldürme. Nasıl mümin kalabilir diye bana sual geldi. Soruyu tekrar anlayalım. Kardeşim isim neydi? İhsan. Soruyu hatırlıyor musun? Ana fikir sorumuz. Büyük güne işleyen hatırlıyor musun insan? Büyük güne işleyen kafir mi olur? Yoksa samimi bir tövbe ederse Allah onu affeder mi? Üstad aynen böyle bir sual geliyor. Nefsi insaniye. Bak şimdi abi. Üç tane kural öğreneceğiz Kaan abi. Üç kural sonunda da acaba kafir mi olur? Affamaz sar mıdır? Bunları neticelendireceğiz. Önce üstad diyor ki. Nefsi insaniye muaccel. Yani acele gelen ve hazır bir dirhem lezzeti. Müeccel, gayip görünmeyen bir batman lezzeti tercih ettiği gibi. Bak şimdi birinci kanunumuz şu Arda. İnsan hazırdaki ufacık lezzeti ilerideki batmanlara tercih ediyor. Özgür neymiş ki kanunumuz? Hazırdaki ufak lezzeti ilerideki batmanlara tercih ediyor. Uğur sen de söyle kardeşim. Hazırdaki hemen olan ufacık lezzeti ilerideki koca lezzetlere bizim fıtratımız böyle hamdi tercih ettiriyoruz ya. Mesela nedir örneği? Mesela bizim Sait var abi. Sait tanırsınız. <gülüyor> yemek yerken avlanan bir kardeş. En sevdiği hayvan kızarmış tavuk. Öyle bir şudur şey yani. <gülüyor> Biz Sait'le abi ayıptır söylemesi elhamdülillah. Mesela bir yerde yemek yemeye oturuyoruz Mehmet. ciğere kebaba falan. Biliyorsunuz Mersin'de ne gelir abi önce? Mezeler gelir, ezmeler gelir. Bir bakıyorsun abi Sayit 3 lavaşı mezeyle bitirmiş. Şimdi bir şey soracağım. Meze mi daha pahalı, lezzetli kebap mı Bedirhan? Kebap. Ama meze nerede var? Hazırda olduğundan kebap nerede var? İleride olduğundan bir iki saat sonra geldiğinden hazırdaki ufacık lezzeti ilerideki birçok lezzete ne yapıyor Deniz? Tercih, tercih ediyor. Bu dünya hayatı da böyle değil mi abi? Hazırda bizim elimize geçen betonları yani evleri ve tenekeleri yani arabaları ileride Allah'ın iznisiyle kolayca tercih edebiliyoruz demek ki bizim şeriat fıtriye kanunlarımız sonuç Özgür? Hazırda verilen ufacık lezzeti alıyorum. İleride verilenleri tercih ediyorum. Hazırda verilenleri, ileride verilecekleri tercih ediyorum. Bu bir. Ziya yazdın mı kafaya? Muhammed abi tamam mıyız bu konuda? İkinciye geçiyorum. İkinci olarak insan hazır bir tokat korkusundan anında olan bir tokattan korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekilir. İnsana anında bir tokat gelse ama ileride bir trilyon yıl azap gelse o bir tokattan daha çok korkuyor. Sebebi ne? Anında geldiği için. Mesela bak abi bu örneği bir kere daha vermiştim ama çok iyi. Abdullah, benimle misin? Şimdi ben sana desem ki Abdullah birader bana kalk içeriden bir sürü getir desem. Sen de Abdullah ne getireceğim hizbeciyim mi Çat! Bir sıktım birader öldürdüm seni. Gözüm denize ilişti. Deniz su. Abi, abinin çat çat çat! <gülüyor> denize de sıktım abi. Oradan Ersin gözüme... ÇA! <gülüyor> Sekte elimden. Abi herkese böyle çatır çatır sıkıyorum. Çağ, su, su getirmeye sudan sebebi. Muhammed abi diyorum ki ''Aslanım kaksu su getir.'' Getirmeye ihtimali var mı? 20 adam öldürmüşüm. Ben burada baraj diktiririm adama baraj. Var <gülüyor> mı abi getirmeme ihtimali? 20 tane adamı sudan sebebi öldürmüşüm. Adamlar da sudu olsun. <gülüyor> Şimdi bak abi. Baktığında 20 adamı katlettim. Sudan sebebi... Kardeşim espriden mi kalkıyorsun? <gülüyor> tamam benimle kal. Sudan sebebi 20 adamı katletmişim. Peki Muhammed abi sana şöyle deseydim. Muhammed abi bana su getirmezsen seni 15 yıl 20 ay, 15 yıl 11 ay 3 hafta sonra kafana sıkacağım desem ne dersin? ha lan ondan tır çıkarsın. <gülüyor> ne diyeceğim? Niye? Bak çok önemli. Hazırdaki bir tokattan korkar, ilerideki sınırsız azaptan çekinir. Hazırda iş yerinde arkadaşlar bir şey der mi diye namaz kılmaktan korkar ileride sonsuz azaptan korkmaz. Abi anlayabiliyor musun? Bak çok önemli konu. Çok çok önemli. Bu sebepten çok içi dalarte düşür. Bak başa alıyorum. Sorumuz şu. Çok günah işleyen bir adam. Acaba kafir midir? Yoksa samimi tövbe etse affa mahzar olur mu? Üstad birinci de diyordu ki. Kardeşim insanın ilk özelliği hazırda verilen ufak lezzeti alır. İleride verilecek koca lezzetleri almaz. İkinci de de diyor ki. Resul. Şöyle bir hazır yani anında gelecek tokattan korkar ilerde yıllarca çekeceği azaptan pervasızca korkmaz şimdi geliyoruz üçe abi çok önemli bak çok çok önemli hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez bak çok önemli hissiyat galip olsa ne oluyor İsa aklı dinlemiyor Recep tekrarla hissiyat galip oluyor Aklı dinlemiyor öyle oluyor değil mi deniz sinirlendiğimiz esnada adama yumruk atıyorsun mesela hiç arkasını düşünmüyorsun mesela bu bayan ablalarda çok vardır. Mesela onlar alışverişe çıktığında akli meleği köşede bırakırlar acayip hissiyatan hasar olurlar. Nerede indirim Nerede taksit hemen giderler ya duysunlar askerli 12 aydan 10 aya düşmüş diye indirimli diye ona bile giderler yani. <gülüyor> Baktığın zaman çok acayip durum yani ya da abi aşka bak adama aşık oluyor mesela senin için ölürüm biterim falan lan aldığı lezzet şu kadar. La çektiği azap bina kadar çocuğum. ya bir geliyor buraya ya, ne, ya kabir bir geç amcam halletmiş adam onları kabirmiş ahiretmiş peygamberin melekleri yanmış Abi Ebru beni sen mi ya, ya adam <gülüyor> sıkıntı burada yani anlatabiliyor muyum? ya da bayan ablalar da aynı şekilde hissiyat ne yapıyordu abi? Aklı kapatıyor sonra ne diyor senin için ölürüm diyor abiye ama ölüyor adam mezarına başka kızla gidiyor, kahroluyor. <gülüyor> Öyle değil mi? Yani çok ilginç bir reklam. Mesela bir gün abi bir olay müşahede ettim. O olay beni çok uyandırdı. Bir tane anne çocuk yürüyorlar. Abi araba çocuğun çocukla yola mı ne çıkmıştı? Araba fız etti. Çocuğu anne arabanın önünden çekti, kurtardı. Abi bir dövüyor çocuğu. Araba çarpsa çocuk daha az azaralı. Ya. Böyle bir şey olamaz. Sen san, sana bir şey olurdu diye ağız burun kırdı. Çocuk da, çocuk da tuhaf. Anne dövüyor, anne diye ağlıyor. <gülüyor> Lan! Lan hisler işte komple hakim olmuş, aklı hiçbir muhakeme kalmamış yani. Evet. Üçüncü kural. Söyle ki İsa, üçüncü kural. <gülüyor> <Allah 'ım. Ya. gülüyor> Deniz. Hissiyat... galip zaman akla hitap eder. Aklı söndürür. Bak abi çok önemli, baştan alalım. Sualimiz şu ana fikrimiz. Acaba büyük günahlar direkt adamı kafir eder mi? Yoksa samimi tövbe etse affolur mu? Üstad üç tane basamak söylüyor sonuca varmak için. Bir, insana hazırda verilen ufacık lezzeti alır ama ileride verilecek çok lezzetlere tercih ettirir onu diyor. İkincisi diyor, hazırda ufacık tokattan korkar, ileride bir yıl azap geçse ondan çekilmez diyor. Üçüncüsü bak Deniz çok önemli ha. Bak bu cümleyi unutursan dersi anlayamazsın. Üç çok önemli. İsa bende misin? Hissiyat hakim olursa akla örter. Anladın mı İsa? Sinirlendiğin ana düşün. Mantıklı düşünemezsin. Hissiyat hakim olursa aklı örter. Heves ve vehmi o insana hükmeder. Vehim ne demek abi? Vehim kuruntu çok güzel. Yani onu ne düşünüyor biliyor musun? Adam ölmeyeceğini düşünüyor. Türküde bile diyor ki adam sarı gelinin nene sözü ne öleceğim diyor yani. Bakıyor burada. Lan Muhammed abi yaşlı o ben benle öleyim diyor adam Yani baktığında vehim ediyor, kuruntu ediyor. Yani İsmet ölmeyecekmiş gibi bir takıntıya giriyor. Heves ve vehmi hükmedip en az... Ve ehemmiyetsiz bir lezzeti hazır ayı ileride gayet büyük bir mükafata tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan ufacık bir sıkıntı mesela namazı düşünersin minnacık sıkıntı su oldu nemlendi falan. Az bir hazır sıkıntıdan ileride büyük bir azabın müeccelden ziyade insan çekinir. Ya namazın ne abi derdi ne ya? Ya farzını kılsan kaç dakika edecek? Abdest alsan kaç dakika edecek? Ya rahatlatıyor insan yani manevi gıdan ama ufacık bir sıkıntısı var değil mi kardeşim? Yani o abdesti şunu bunu adam ne yapıyor? Güya ondan kaçıyor ya hani abi hatırla ufak tokattan kaçıyordu ilerideki bir yıllık ceza sallamıyor adam namazın küçücük sinek ısırığı kadar derdinden kaçıyor yılanın zehirli ağzına doğru yolculuğa çıktı haberi yok adamın. Böyle değil mi fıtratımız? Özgür böyle değil mi kardeşim? Aynen bak fıtrata bak. Hakikatleri bilmediğinde aynı şekilde yani. bu konuda ne cümle getse benim içerde nefsim evet Mehmet ben de böyleyim diyor hakikate. Çünkü sebebi ne? Niye insan böyle yapıyor? Çünkü te Abi te olmayan bir şey vücut giydirmek demek. Şöyle düşünün. Adam ölmeyecek gibi düşünüyor. Çünkü te ve heves ve his ileriyi görmüyor. ''Günah işlediği anda öleceğini ve bir Allah'ın varlığını inkar ettiriyor.'' Yoksa bir mümin rahatça zina edebilir mi abi? Edebilir mi abi? Rahatça içki içebilir mi? Nasıl içecek özgür? Bir yolu var. ''Vehim kuruntuya kapılacak. Allah yok, ahiret yok, kıyamet yok.'' O an için bunu diyecek. ''Zaten Cebriye bundan dinde çıktı.'' diyor yani. Bir an için hani unutuyor ya kafada. ''Bu yüzden çıkmıştır.'' diyor. ''Belki inkar ediyorlar. Nefis dahi yardım etse... Nefsi de bu sefer yardıma geldi. Ne olacak? Mahalli iman olan kalp ve akıl susar ve anında mağlup olurlar. Bak bütün isyap girdi Mert devreye. Girdiğinde ne oldu? Akıl sustu mu? Sustu. Peki iman nerede Mert? Akılda, kalpte. Bunları da örttü mü? Örttü. E bunlar örtünce adam artık zinaya giderken kalbinde gitme diyecek bir bekçisi yok. Doğru mu abi? Biz de dünyada aynı şey yapmıyor muyuz? Kardeşim nasıl bir Allah'a iman ettiğini biliyor musun? Kainata neden geldiğini biliyor musun? Marifetullah ilmin var mı? Acaba bu kainatta her şey bir emre amada yaratılmışken senin geliş amacın nedir diyorsun? Adam muhasebe defterini bildiğinin yüzde biri kadar bilmiyor. Dedesinden duydu. Bir tane mey anlatıyor. Tamam diyor. Biz de aynı şeyin benzerini yapıyor muymuşuz abi? Hazırda verilen dünya malı, mülkü, lezzetleri ileride verileceklere ne ediyoruz abi? Tercih ediyoruz. Adam yani... Adam derken sizi kastetmiyorum hani bir olmayan ama üstünüz anlarsanız da <gülüyor> işinize belki yarayabilir. Yani o kadar bir dünya bizi aldatmış kandırmış ki abi. Aynı tevehhüm isteri bizde de var. Hazırda verilen dünya lezzetlerini alıyoruz abi. Bak mesela bir kız için düşün. Kız hazırdaki bir lezzet midir? Bir zina olayı mesela ya da bir ablamız için bir erkek. Zina hazırda bir lezzet değil mi abi? Bak hazırdaki lezzeti <gülüyor> ilerideki batmanlara tercih etti mi Bedirhan? Etti bir. Hazırda çekeceği ufacık azap ileride tonlu azap çekecek. Konlu azabı da sallamadı. Etti mi iki? His ve hevesat devreye girdi mi? Peki ne oluyordu? Akıl ne oldu Deniz? Örter. Akılda söndü. Etti mi üç? E böyle olunca imanın yeri olan kalp ve akılda durdu mu? Durdu. E durunca ne oldu? Bu adam rahatça zinasını etti. Rahatça hırsızlığını yaptı. Rahatça namazını kılamıyor. Anladın mı? Nasıl namaz kılamayacak yoksa bir adam? Düşünebiliyor musun abi? Şu halde, şu az önce bahsettiğim konsepte, az önce bahsettiğim konjiktürde Büyük günahları işlemek, imansızlıktan gelmiyor. İmansız oluyor muymuş ağabey büyük günah işleyen? <gülüyor> Memlekede gittin ha. <abi. gülüyor> i̇mansızlıktan gelmiyor. Belki his ve hevesin ve vehmin, kuruntunun galip gelmesiyle aklın ve kalbin mağlubiyetinden ileri geliyor. Yani bir iman programı var mı? Var. O an çalışıyor mu? O an çalışmıyor abi. Yani içinde bir iman var. Ama içindeki iman programı o an çalışmıyor. Çok ufak bir paragraf daha var. Onunla bitireceğim dersi. Bura çok önemli. Hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Değil mi abi? Bir şey tahrip etmek çok kolay yani. Adam Hilton'u bir yılda dikiyor. Patlatması 14 saniye. Ya da ben şurada senin kafanı buradan taşla yararım. Doğru mu? Pamuk atsam iyileştirebilir miyim? Demek ki neyi anlıyoruz Deniz? Tahrip yolu. Daha kolay çok önemli abi neydi bir daha söyler misin tarih yolu çok daha kolay bak şeytan buradan girecek birazdan Şeytana ins ve cinni çabuk insanları o yala çok rahat sevk ediyor niye çok kolay Deniz var mısın akşam bir aylık kazanmamızı kılalım var mısınız Bak <gülüyor> <gülüyor> ses çıkmıyor <gülüyor> kapıyı kapı kapıyı adamdan gidecek. Var mısınız <gülüyor> cebinizdeki cüzdanı, telefonu hayır için buraya koyalım <gülüyor> Haftaya sohbeti üç, haftaya üç kişi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Levent abi ben bir de bakın. <gülüyor> Şimdi bak abi çok ilginç. Neden? Yapma işi çok zahmetli, sıkıntılı bir iş değil mi? Ama yap yani bozma işi çok rahat. Mesela adam namazını kılmıyor Abdullah. Ne de diyor? Ne de, ne de diyor şeytan ona? Diyor ki ya kardeşim o da kılmıyor, o da kılmıyor, o da o da o da, o da. değil mi? Kan abi. Lan zaten bunların hiçbirini kılmıyor. Ya bu adamlar cehenneme gidecekse ya ne bileyim bu kadar adam cehenneme gitmez diyor. Yani madem bunlar kılmıyor ben de kılmayayım. Madem bunlar kitap okumuyor ben de kitap okumayayım diyor. Bak şimdi nefsin çok pis bir oyunu Bedirhan. Hazır mısın? Bu dershane abi 300. katta olsa. 300. kat. İsim neydi? Arkadaki. Cihat. cihat. Bak şimdi. Dershane kaçıncı katta Cihat? 300. kat. Buradaki adamların her birine morfini vermişim. Teker teker aşağı atlıyorlar. 300. kattan. Pişt. Pişt. Deniz atlıyor pişt. <gülüyor> Bir baktın abi, hepsi atlıyor. Bu kadar adam, bak birkaç bu kadar adam aşağı atladı cihat, çat çat çat, en son sen kaldın. Atlar mısın? Atlar mısın? 300. kattan. Atlamaz değil mi? Bir insan atlayabilir mi 300. kattan? morfin Morfinle imkanı yok. Bak para versen silah dayazan atlatamazsın oda mı? Neden Nefis burada da aynı şeyi söylemiyor? Bak herkes atlıyor, sen de atla. Niye demiyor? Anlıyor musun abi? Nefis işin tahribat kısmında, bak o da namaz kılmıyor sende kılma. E bak hadi kıza bakmıyorsun bakıyorsun kaçıcıya bakmayacaksın. Tahribat kısmında herkesin yaptığını, <gülüyor> ulan alayını söyledim. <gülüyor> herkesin, herkesin yaptığını sana da yaptırıyor. Ama işin zor olan, nefsin hoşuna gitmeyen herkesin balkondan atladığı kısımda yaptırıyor mu? Yaptırmıyor. Orada yaptırmıyor. Gayet cayi hayret bir haldir ki.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 Tercih edip şeytanın arkasından gidiyorlar. Biliyorum dünya malı belki çok sevimli ama ben batıp gidenleri sevmem kardeşim. Bir gün dünya namına kafamda 40 bin planla gömerler. İşte sineğin ısırığından kaçıp yılanın zehirli ağzına gitmek böyle bir hadise olur. Abicim, bu bugün anlattığımız olay gerçekten çok önemli. Neden? Ben büyük günah işlemiş kardeşlerle oturuyorum hakikaten. Mesela yalan da bir büyük günah. Ben zannetmiyorum içinizde yalan söylemeyen biri olduğunu. Belki çok istisnadır. Yani Demek ki bu büyük günahlara giriyoruz. Tabi bazıların nasıl bir Allah'a iman ettiğini bilmediğinden abi. Mesela böyle hiç unutmuyorum. Ali ağada böyle babayı yiğit bir tane abim vardı. Zamanında çok büyük günahlara gitmiş. Bir, bir iki ayda beraber yol yürüdük abi abiyle. Daha sonra bir gün yanıma geldi. Aynı bu. Hani dedim ya mutezile mezhebi kafir olduğunu söyler diye. Aynı böyle biriyle masada oturmuş abi. Sonra bana geldi dedi. Mehmet kardeş dedi. Benden bu kadar dedi. Adam belki madde de kullanıyordu. Zina da ediyordu. Ama sohbete de geliyordu yani. Bana soruyordu ne yapayım diye. E ben tabii hepsini aynı anda yap diyemem. Ama sohbeti bırakma abicim diyordum adama. Bu esnada da güzel yol kat etmiştik. Seviyordu yani vazgeçemiyordu. Demek gönlünde hala hissiyatın bürümediği bir kısım yerler kalmıştı. Ama bahsettiğim tarzda biriyle sohbet ediyor. Ve bu sohbetinin sonucunda benim kurtuluşum yok. Artık bana müsaade ben affamasar olamam dedi. Dedim ki ulan abicim senin günahın Allah'ın rahmetinden çok mu daha büyük de böyle bir kanıya varıp Allah'ı itham ediyorsun. Allah'ın affedemeyeceği bir günah mı olduğunu düşünüyorsun. Bir vakitlerde kızını gömen Ömer'i bir dönem sonra dinimin dörtte biri Adil Ömer yapan Allah için... Eğer samimi tövbe edersen senin günahın nedir? Samimi tövbe etmezsen her günahta, her günahta, her günahta seni küfre gidecek, seni küfre götürecek bir yol vardır. Allah rızası için El Fatiha.